Mahmut Selvi, kalafat ustası. Mersin Balıkçı Barınağı'nı çalışıyorum, oranın fotoğraflarını çekiyorum. Bir sordum, dedim ki ya burada dedim, en geçerli meslek ne dedim, hani balıkçılıklarla ilgili. Dediler ki kalafatçı var bir tane burada ve tek kalafatçı. Yani ondan başka kalafatı yapan yok. Niye? E zor bir şey, de yetenek lazım. Gittim, orada zaten devamlı. Bazen büyük teknelere pervane de takıyor. O pervane takarken de fotoğraflarını çektim. Ama en önemli özelliği kalafattı ve kalafatın inceliklerini çok iyi bilen bir insan, iyi bir ustaydı. Onu da o şekilde rastlayıp çekmiştim. Hala çalışıyor. Hala o balıkçı derneğinde de yönetiminde.